Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bu program 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yayınlanacak. Ben Aynur Tuncel Yazgan İstanbul'dan, Bahri Bayram Belen, İzmir Karabulu'ndan katılıyoruz kayıda. Konuğumuz yine bir avukat. O Diyarbakır'dan seslenecek bizlere. Çiçeğe burnunda bir kadın meslektaş Sayın Türkan Elçi. Hoş geldiniz diyorum ben her ikinize de. Sesleri Hoş bulduk dinliyorum. merhaba. Hoş bulduk merhabalar. Hoş aynen. geldiniz. Merhaba. Ve derhal sloganımı atıyorum. Kuşların kanatları var. Kuşlar tünemek için değil. Uçmak için varlar. Gökyüzü onlar için var. 8. sayfada böyle yazıyor. Benim sesim de bugün kaygı sesi gibi. Mavi kargadan bahsedeceğiz. Ben sözü e, Çürken Hanım'a vermeden Bahri abiye hemen duyduğu anda yanıtlaması için iki minik soru soracağım. En sevdiğiniz renk nedir? E, beyaz gerçekten. E, kuş en sevdiğiniz? Kuş. iki kuş arasında gidip geliyorum. E, bu Martı romanından dolayı. Martı ...onun özgürlüğe ve en yükseklere uçma arzusunu simgelediği için... ...ama e, yüreğimdeki en sevdiğim kuş da serçe. Peki, teşekkür ederim. Biraz sonra bu yanıtlarını size karşı kullanılabilir. E, sayın <gülüyor> dinleyicilerimiz, Türkan Elçin avukat olduğunu söyledik... ...ama aslında kendisi öncelikle bir edebiyatçı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 15 yıl edebiyat öğretmenliği geçmişi var... Bugün de kendisiyle hukuktan ziyade ilk romanı mavi karga hakkında sohbet etmeyi düşünüyoruz. E, program ilerledikçe belki hukuktan da söz edebiliriz. Hukuk güvenliği için dünyanın artık silah beyaz olmadığını bize hatırlatan mavi karganın yaklaşımı ve edimlerini de konuşabiliriz ama diyorum ki dinleyicilerimiz, Öncelikle Türkan Hanım'ın edebi kimliğini tanısalar. Buyurun efendim söz de. Ben, özür dilerim Aynur Hanım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu söylediğiniz paragrafla birlikte. E, hukukun güvenliği sadece hukuk normlarında değildir. Edebiyatta, yaşamın kendisinde, şiirde, nesirde, romanda ve her şeyde vardır. Onun için bu... Adli tatil dönemindeki programımızda da hukuk güvenliği hukuk normlarının dışında bir hukuk güvenliği yolculuğu yapacak meslektaşımız sevgili dostumuz Türkan Elçi ile. Evet efendim. Türkan Hanım buyurun. Ee, Aynur Hanım öncelikle size teşekkür ederim. O kadar çok hızlı kitabı okuyanlar arasındasınız ki bir de beni bayağı bir şaşırttınız. Genelde sizinle bir de Bahri Bey'le e, mahkeme salonlarında karşılaştık. Tanışmamız da o vesileyle oldu. Bildiğiniz gibi iki yıldır bir hukuk mücadelemiz devam ediyor. O koridorlardan sonra o kasvetli koridorlar diyeyim. Koridorlardan sonra bir edebiyat programında e, ikinizle beraber bir araya gelmek hakikaten beni bu ne kadar heyecanlandırdığını ve aynı zamanda duygulandırdığını izah etmek de benim açımdan biraz zor olacak. Tabii siz de bildiğiniz gibi benim aynı zamanda ilk eserim, ilk eserimin heyecanını iki meslektaşımla paylaşmak da ayrı bir gurur verdi bana. Aynur Hanım şey açısından beni şaşırttı. Hem çok hızlı okudu hem çok dip bir şey yaptı, çalışma yaptı, aldığı alıntılarla hakikaten beni şaşırttı diyebilirim. Ve Aynur Hanım bence siz iyi bir cezacı olarak biliniyorsunuz ama... Ben bu dakikadan sonra sizi çok iyi bir edebiyatçı olarak ilan ediyorum. Ben genelde sizin e, duruşmalardaki performanslarınıza baktığım zaman Aa, keşke ben de bu kadar iyi bir ceza avukatı olsam diye içimden geçirmişimdir. Ama e, edebiyatçılığı da pek aratmadınız. O açıdan beni biraz şaşırttınız diye bilirim. Şaşırdım demeyelim de sevindirdim, Sevin, sevindim diyebilirim. Ee, gelelim beni kendime anlatma mevzusuna. Ee, i̇nanın Karnır Hanım biraz kendimi ben e, bu 7 yıllık süreç içinde anlatmada sürekli zorlandım. Çünkü e, çok da iyi bir e, olayla tanınmadım. E, i̇smim genellikle elim bir olayla anılır oldu. e Bu da rahatsızlık verdi bu e, haliyle bana. E, ben değil hangi kim olursa olsun hiçbir insan aslında böyle bir olay şekliyle anılmak istemez öyle oldu benimki de diyelim ama yine de kendimden söz etmeye çalışacak olursam ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm ilk ve ortaokul öğretmenim öğrenimi de Diyarbakır'da devam ettirdim Türk Dili Edebiyatı'nı da Diyarbakır'da okudum daha sonrasında fakültesinde İstanbul'da bitirdim uzun bir müddet öğretmenlik de yaptım 15 yıl kadar bir öğretmenlik mesleğim oldu ee, ve şu anda beni hayata bağlayan iki tane çocuğum var. Ee, onlarla ben hayata tutunmaya çalıştım diyebilirim. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra e, aynı zamanda Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak da ben avukatlık yapıyorum. Fakat daha çok zamanımı e, sizin de bildiğiniz gibi edebiyata ayırıyorum. Kendimden ancak bahsedersem bu kadar söyleyebilirim Aynur Hanım. Aynur Hanım? Aynur Hanım? Siz gelmiyor mu? Ha. <gülüyor> Yok. A, pardon. Ee, çok mütevazısınız kendinizi çok kısaca anlattınız. Ben inanıyorum ki okuyucular sizi bundan sonra eserlerinizle e, tanıyacaklar. Ee, mavi kargının devamı olduğunu hissediyorum roman olarak ama zaten siz öykü ve şiir yazarsınız. Biz sohbetlerimiz sırasında bunu sizden e, duymuştuk yakınlarınızdan da duymuştuk. Şimdi e, biraz sonra niye romanı seçtiğinizi soracağım size müsaadenizle ama ondan önce mavi karga hakkında. Bir teknik bilgi verir misiniz? Nereden yayımlandı? Editörü ki e, kapak düzeni nasıl? Onları anlatırsanız sevinirim. Evet. E, Mavi Karga sizin de bildiğiniz gibi Doğan Kitap'tan çıktı. E, editörünü de e, yani kendi beraber çalıştıkları Aslı Hanım, Aslı Güneş Hanım'la çalıştım. Sağ olsun onun da yardımları oldu. E, kapağı da e, Kemal Gökhan Gürses Bey e, tasarladı yani çizimiyle benim kahramanıma yeni baştan bir can verdi diyebilirim çok tatlı bir karga kapakta neredeyse kapağa baktığınız zaman kitabı almak istersiniz diyebilirim şanslıyım aslında bir yönüyle şöyle ben yazmaya başladıktan sonraki dönem her kiminle paylaştıysam hakikaten çok güzel yardımları oldu destekleri oldu o açıdan bu kapak da benim için önemli bir kapak diyebilirim. Çünkü her kapağa baktığımda benim zihnimde dolaşan karganın bakışlarını orada görebiliyorum. O ruhu, o güzelliği tüylerinde bile hissedebiliyorum. Böyle bir kapak çalışmasıyla kitap yayınlandı diyebilirim Aynur Hanım. Evet. Peki, e, demin de söyledim. Şiir ve öykülerinizle tanınıyorsunuz yakın çevrenizde. E, i̇lk profesyonel okuyucuyla buluşmanızı Niye roman türüyle belirlediniz? Niye roman? Onu sormak istiyorum. Aynur Hanım emin olun ben de e, onu bilemiyorum. Yani neden önce roman? Yani sizin de bildiğiniz gibi benim daha öncesinden öykü çalışmalarım vardı. Ben kısa öykü çalışması çok yaptım. E, yani şey öncesinden. tarihten önceki dönemde benim öykü dosyam falan hazırlanmıştı. Ama her nedense ben... Bir türlü o eski şeylere, öykülere dönmek istemedim. Onların tümünü bir dosya halinde bekletip hiçbir zaman geri dönüp okumak bile istemedim. Benim o dönemdeki duygularımdı. O duygularımın tekrar belki de benim tarafından hatırlanması çok da iyi gelmiyordu. Ben romana başladım. Roman ve şiir aynı süreçte ilerlediler. Ve sonunda roman şiiri yendi. Ona ben karar vermedim. Onlar karar verdi aslında. Ee, ve e, kendi aralarındaki bir yarışın sonucunda roman kendini yazdırdı ve ilk o e, menzile ulaştı diyebilirim. Ama muhakkak arkasından şiirde gelecek. Onun da hakkını yemeyeceğim. <gülüyor> evet. Peki e, ben size bu romanı yazmaya sizi iten nedenleri sormayacağım. E, süreci merak ediyorum daha çok. Nasıl gelişti bu romanı yazma fikri ve eylemi? Şimdi Aynur Hanım, e, aslında şöyle değinmeye çalışayım, bir yazarı yazmaya iten sebepler nelerdir? Aslında o birbirinden çok çok farklı farklı sebepleri var. Yani biz buna hani yazma etkisi dersek, sizin de tahmin edeceğiniz gibi birbirinden farklı sebeplerdir bunlar. Ama bunun çok iyi bilmesi lazım. Benim bizzat kendim yaşadığım duygudan yola çıkacak, çıkarak söyleyecek olursam, rahatsız eden bir şeylerin olması lazım. Yani bir derdinin olması lazım. E, bu rahatsızlık hissi bazen acı da olabilir, bazen öfke de olabilir. E, ben, bendeki tezahürü e, tümünün bir araya gelmesiydi aslında. E, zihnimde dolaşan e, belli bir süreç sonrasında aslında bunlar e, kendilerini zorla yazmaya e, dayattılar diyebilirim. Çünkü o dünyada dolaştıktan sonra dışarıya çıkma ihtiyacı hisseder o duyguların ve her nedense yazar bunun önüne geçemez yazma sebebi tamamıyla bu bu da istenilerek istendik bir eylem değil kendini o fikirler artık adına her ne dersek acı mıdır öfke midir o derdin adı her neyse kendini yazdırmak istedikten sonra yazıya dökülmeye başlar bende öyle oldu ve ben bu romanımı daha önceki röportajlarında da e, dile getirdiğim gibi e, İstanbul'da başladım İstanbul'da Anadolu yakasında yakacıkta kalıyordum çok da sessiz sakin bir hayatım vardı aynı zamanda hukuk fakültesinde okuyordum fakülteye gider dedikten e, e, sonraki dönemde kendimi ayırdığım zamanlarda romana başlayıp e, o zaman e, yazmaya başladım ve devam ettirdim daha sonra İstanbul sonrası Diyarbakır'a geldiğimde Diyarbakır'da da yine bir pandemi süreci vardı. Bir izole edilmiş bir hayat vardı. Ee, eve kapandıktan sonra aslında yine de benim için biraz avantaja da döndü diyebilirim. Ee, o İzole hayatta tekrar devam ettirdim. Yani yaklaşık neredeyse 3 yılı bilen, bulan bir e, süreçten bahsediyorum. Romanıma o 3 yıllık süreçte çekildiğim o münzevi hayatta bol bol düşünerek ve o kargalarda yaşayarak yaz, yazmayı sonuçlandırdım, neticelendirdim diyebilirim. Evet. E, romanda siz tabi bir edebiyat hocasısınız. Karşınızda dikkatli konuşmak istiyorum ama bir okuyucu olarak anladığım e, alegorik bir anlatım tercih etmişsiniz. Kocaman bir kurmaca dünya ile okuyucuyu buluşturuyorsunuz. Neden alegori ya da nedir alegori? Neden bu yöntemi seçen edebiyatçılar? Aynur Hanım, neden alegori sorusu, evet sizin de sorduğunuz gibi bana sıkça sorulan sorulardan biri. Ee, dediğim gibi benim anlatmaya çalıştığım bir dert vardı. Ve o derdi de üstü kapalı e, ve aynı zamanda sembollerle, simgesel imgelerle anlatmaya müsait bir dertti. Ee, düşündüğümde bana en uygun ıı, tarz olarak ıı, yazma şekli olarak alegori uygun geldi ee, çünkü alegorinin bildiğiniz gibi metaforik yana ağır basan bir ıı, tür aynı zamanda edebiyatta da örneklerine az rastlanır. yani alegorik olarak yazılmış edebiyat eseri hemen hemen ıı, yani parmak sayısı kadardır diyebilirim evet ben bu alegoriyi seçip yazdıktan sonra çevreme de okuttuğumda onların, yani eseri okuyanların ilk tepkisi genellikle benzettikleri eser Hayvan Çiftliği oldu. Hayvan Çiftliği'ni de ben bir 10 yıl kadar öncesinden okumuştum. Ama özellikle işte onun da alegorik bir eser olduğunu bildiğim için tekrar dönüp o eseri okumak istemedim. Benim yazacağım eserin biraz daha özgün ve benim bulacağım bir yol yordamla ortaya çıkması yönünde benim bir çabam oldu dediğim gibi aslında sadece bir tek hayvan çiftliği değil en güzel örneklerinden bir de alegorik örneklerden bir de Simurg'un efsanesidir aslında Atar'ın efsanesi Yani gerçi onun birden fazla versiyonu var bu Azeri edebiyatında da geçer Arap edebiyatında da geçer Fars edebiyatında da geçer birbirinden farklı versiyonları olan bir efsanedir. Burada Simurg'un efsanesindeki alegori benim için çok önemliydi. Orada insan evladının adalet, insana saygı, hoşgörü gibi erdemli bir yaşamla nihai hedefe ulaşabileceği anlatılır burada. Yani burada verdiği o tüyolar diyeyim veya işte mesela bir adaletten bahsetme diyeyim veya insana saygıdan bahsedeyim, hoşgörü diyeyim veya erdemli bir hayat diyeyim bunların tümünü ben bir simurgun esanesinde görebiliyorum. O da simurg zaten simurg 30 kuş demek farşada. 30 kuş değildi, de 30 kuş büyüklüğünde bir kuşu orada anlatmaya çalışıyor ve mitolojik bir kuştur aynı zamanda. Anlattığı bu mitolojideki dertle benim anlatmaya çalıştığım arasında bir benzerlik de vardı benim açımda bu nedenle benim romandaki kuşlar da simgesel olarak benim tahrül ettiğim dünyayı da anlatmaya müsait kuşlardı diyebilirim bu sebeple ben alegoriyi seçtim yani benim sebebim buydu orada kendimi bir de ayrıca bahsedeceğim mevzuyu ironik bir dille anlatma imkanı da sağlıyordu o tarz uygun bulduğum için yakın hissettim ve şu anda düşünüyorum iyi ki de öyle bir şeyi seçmişim çünkü onu tabi şeyde değil kolay da değil ilk eser olarak hatta ben bunu bir röportajımda da dile getirdim alegorik bir roman yazacağımı bir yazar arkadaşıma bildirmiştim ve bunun kahramanın karga olduğunu da söylemiştim ama her nedense arkadaşım çok da katılmadı ya Türkan ilk eser olarak bence sen bunu seçme biraz zor olur alegorik kolay değil ama ben biraz risk aldım diyebilirim. Fakat bugün e, uyanırdığı ya, yankı açısından değerlendirdiğim zaman o anlatmaya çalıştığım derdin o tarz içinde e, verildiğine inanıyorum ben diyebilirim Aynur Hanım. Aslında, aslında bu alegori e, birçok ünlü yazarda da var sanıyorum. La Fontaine'de eski evet. bilge, e, Yunanlı bilge. Ezop'ta da var ve çok etkileyici, evet, evet. zor olan birçok e, konuyu e, çok etkili bir şekilde anlatma imkanı da veriyor. Ben bu bakımdan da çok önemli buldum doğrusu bunu söylemek isterim. Evet, evet. ben de ara vermeden önce başımdan geçen bir şey anlatayım. E, çeşitli dergilerde, e, hukuk dergilerinde minik esprili öyküler yazıyordum. Kendimi alıngan kargı olarak tanımlamak istemiştim ama o zaman editör arkadaşımız, avukatlar buna çok kızarlar diyerek kendime kalbe dememi reddetmişti. Bir ara verelim isterseniz. Serda ee, Bağcan'dan bir turnalar semahı o zaman bu Simurg efsanesiyle de uyumlu olsun. Evet. Aslında Bahri Bey, e, turnalar kısmı da geçiyor. Romanını siz dediğiniz gibi okumadınız ama turnalar evet. da bayağı bir geçiyor. Aslında uygun olur o müzik, doğru diyorsunuz. Evet, Güzel bir tercih anlayacağınız 95.0 Hukuk Güvenliği programındayız e, Çürken Elçi sayın konuğumuz e, ve sorularımıza devam ediyoruz zamanı iyi değerlendirmek için. E, Çürken Hanım bir renk olsanız kendiniz için maviyim der miydiniz? Mavi misiniz siz ya da ne renksiniz? Mesela ben kendimi gri olarak tanımlıyorum bu aralar Bahri abi beyaz dedi sizin romanınızdaki kaygı neden mavi? Ben mavi misiniz sorusuna maviyim diyemeyeceğim Aynur Hanım. Çünkü benim biraz romanımın derdi de bütün renkleri bir arada buluşturmak değil mi? Ben o renklerin arasından bir renk seçersem tarafımı belirlemiş olurum. <gülüyor> Bu tekrar bunu da bir metaforik bir açıklamayla yapmaya çalışayım daha doğrusu üstü kapalı bir e, cevap vermeye çalışayım e, ben mavi seçmem e, çünkü bütün renkleri benim bir araya getirme gibi bir e, çabam var e, ben her renkten yanayım diyeyim Aynur Hanım çok çok <gülüyor> <gülüyor> Neden Kuşların Diyarından, Kuş Gözünden yazdınız romanınızı? E, e, çünkü hani biraz kendimizden de bahsetmek gerekirse örneğin e, ben de martıları çok seviyorum ama güvercinde karar kılabilirim. Annem tavus kuşunu çok severdi. Anneannem kumru aşığı idi. Kızıma sordum dün gece üveyik dedi. Evladım acaba hayatında üveyik görmüş müdür bilmiyorum ama benim babam avcıydı. Bütün mahalleyi toplar ava giderdi. Biz o gece Kardeşim Binur'la e, buldurcunlar ve üveyikler için dua ederdik avcıların şansı yaver gitmesin yaşasınlar diye sonuç olarak herkes bir e, kuş seçiyorken ben rahibe Serçe dedi e, sizin kargayı seçmenizin nedenini çok merak ediyorum. Çünkü leç yemekse başkaları da var. Barısı evet. güvercin var, naiflikse serçe var, aşksa bülbül var. Az önce dediğiniz gibi aslında sizin kitabınızda hepsi de var. Ama başrolü, anlatıcı bir karga neden? Evet, ee, yani kuş genellikle bütün insanlarda özgürlüğü bildiğiniz gibi çağrıştırır. Ama kuşum bendeki biraz bu yedi yıl süreç içinde biraz farklıydı diyebilirim. Ee, şöyle, ben tabii sizin de bildiğiniz gibi böyle bir acı çektiğim zamanlarda kafamdan sürekli kuşlar geçerdi. Onu ben de ilk başlarda pek çözüm diyemedim. Kuş geçmesinin sebebi de e, muhtemelen şeydi. İçinde bulunduğum andan sürekli bir kaçıp bir yerlere gitme, Hissini ben çok yaşadım. Bu da sanki böyle bir kuş olarak uçmak gibi bir metafor gelişti bende. Ee, kuş dışında at, at metaforu da benim şiirlerimde ve yazılarımda geçer. Sadece romanda değil, atı da ben çok fazlasıyla işledim. Bu da istemsiz bir şeydi, bilinçaltımdaki bir şeydi diye bilinçaltımla alakalıydı. Ve muhtemelen iki e, figürün de hızıyla alakalıydı. Çünkü at da bulunduğu yerden çok büyük bir hızla e, uzaklaşıp bir yerlere gidebiliyor, kaçabiliyor bulunduğu yerden. Ben de sanki bir kuş olarak bulunduğum dünyadan, yerden e, uzaklaşarak e, dertten kaçacağıma inanıyordum gibi. Bu olayın bir boyutuydu. Ayrıca kurgu dünyamda zaman zaman o zaman ve mekan değişimlerini de yaşatmak için kuş benim açımdan elverişli bir figürdü. Bir mekandan farklı bir mekana geçişiyle bu, bu yönüyle ben kuşu tercih ettim diyebilirim. Kuşu tercih etme sebebim bu. Ayrıca sizin dediğin, sorduğunuz diğer soruya geleyim. Karga meselesine. Karga bir kere çok zeki bir hayvan. Bildiğiniz gibi Son dönemlerde yapılan deneyler sonucunda zekası kabul edilmiş bir kuş. Genelde biz zeki hayvanları ilk düşündüğümüzde aklımıza köpek veya maymunlar gelir. Hani insanla kıyaslandığı zaman en yakın zeka türü olarak. Ama son dönemlerde yapılan deneylerle kargaların da bir hayli zeki kuşlar olduğu anlaşılıyor. Ama her nedense yine de. ...insan evladı tarafından pek de sempatiyle karşılanan bir kuş değil. Hiç kimse mesela kargaya benzetilmek istemez. Genelde iyi olmayan durumlarda bile kargaların adı anılır. Mesela kılavuzluğu beğenilmez. Onunla ilgili atasözleri söylenir. Ama bendeki yine karganın da... ...o kuşlar içinde tezahürü bende yine çok daha farklı oldu... Ben şeyde kalıyordum, Yakacık'ta kalıyordum. Yakacık meydana çok güzel bir kafesi vardı. Gidip oturduğum zaman orada ayda olsan sürekli kuşlar inerdi meydana doğru. O kuşlar da aslında bana ilham oldu. O ötüşleri ben saatlerce dinlediğim oldu. Ötüşlerinde ben sürekli bir itirazın sesini hissettim. Aslında yola çıkma sebeplerinden biri oydu kargayı seçmem. Çünkü eğer benim yazacağım bir figür, bir itaatsizliği e, anlatacaksa, bir e, e, hayırı anlatacaksa bu da ancak bir e, karganın itiraz sesinden e, olabilir diye düşündüm. Bu da olayın ayrı bir boyutuydu. Ayrı bir boyutu da ben içinde olduğumuz durumu düşündüğüm zaman insanlık dışı durumu bunu bizim beğenmediğimiz bir hayvan tarafından bize hatırlatılması yine daha çok etkili gelecek, etkili olacak şeklinde düşündüm. Karga yani mesela çok naif bir e, güvercin veya bir e, serçe veya bir bibül tarafından yani asıl başroldeki kahramanım olmuş olsaydı bana göre çok da etkili olmayacaktı. Veya mesela bir güvercin, güvercin hepimizde bildiğiniz gibi barışı veya e, e, özgürlüğü e, çağrıştıran bir yönü var. O da benim için çok klasik ve sıradan olacaktı bir güvercin hikayesi üzerinden gitmek. Dediğim gibi ben onun ötüşünden yola çıkarak, onun o itaatsiz halinden yola çıkarak daha etkili bir kurgu yapacağım yönünde ikna oldum ve öyle o anlamda seçtim ben diyebilirim Aynur Hanım. Ben çok etkilendim çünkü kaygılarla ilgili mitolojide, edebiyatta birbirinden çok farklı tezatlar oluşturan anlatımlar var, ona tanınan misyonlar çok farklı. Bunu başka bir zamanda konuşalım, ben artık heyecanla kitabınızın içeriğine gelmek istiyorum. Müsaade eder misiniz kitabınızdan? Bazı alıntılar yapabilir miyiz? Okuyucular, dinleyicilerimiz e, merak ederler. İçimde Tabii neler ver, çekebilir. Müsaadeniz olursa Müsaade güzel. sizin Aynur Hanım. Çok teşekkür ederim. Mesela içimde uyuttuğum hikayeme dokunuyor diyor Karga. Başında beklediği zor durumdaki kadına yardım etmeye çalışırken, onu gözlemlerken. içimde uyuttuğum hikayem hepimizin bir öyküsü var doğal olarak uyuttuğumuz, unutmaya belki de unutturmaya çalıştığımız romanımız o öyküleri tahrik ediyor ve içimizde sakladığımız acılara işaret ediyor yarım kalmış bir hayat, yarım kalmış bir gülüş demişsiniz mesela bir yerde, karga anlatıyor ama siz demişsiniz belki de zor durumdaki kadın kendisiyle ilgili geçmişini anımsarken söylemişti şu an çıkaramadım doğrusu her zor durumdaki canlının yalnızlığını ve çaresizliğini anlamlandırmaya çalışırken düşündüğü şeye dikkat çekiyorsunuz. Ben oraya da çok vuruldum. Tanrının her zamanki gibi sabırla sessizliğini devam ettirmesi. Mesela bu e, tanımlamanız, bu saptamanız üzerine sizinle saatlerce sohbet etmek ya da sizi dinlemek ya da sizin bu konudaki yeni eserlerinizi merakla beklemek isterim. Diyorsunuz ki, daha doğrusu özgür telek diyor, derinlerde uyuyan ötüşüm çığlığa dönüşerek dışarıya doğru aktı. Bir daha, bir daha öttüm. Boğazım yırtılacak, içimde hapsettiğim hançerle gök ikiye yarılacak gibi oldu. Bulutlar üzerime düştü. Karşımda duran dağ göğe doğru hareket etti. Orman gölle yer değiştirdi. Dünyanın yüzünün karasıyla göğün karnının maviliği iç içe geçti. Karanlıkta güneş kayboldu. Yerdeki beyazlıkta her nesne sislendi. Yerle gök arasındaki o zelzelede anka gibi, mecnun gibi yalnızdım. Tam bu noktada kendinizi ya da özür diliyorum bunun için özgür telek, acısını anlatmaya çalışırken kendisini yuvasından şaşı kuşurda dalmış bir talihsiz olarak tanımlıyor. Hissedilen acının insanın içinde yaşattığı ölüm korkusunu yok etmesi ayrıca ele alınıyor eserinizde ve Seher Kuşu'nu hangi hainin kazanlığında kaybettim diye kahraman bir sorgulama içine giriyor. Yitirdiği annesini ya da sevgilisini ararken Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey olur mu yoksa okumaya devam mı edeyim bilemiyorum. Bence devam edebilirsiniz çünkü ben hissettiklerimi zaten sizin de dile getirdiğiniz paragraflarda anlatmaya çalışmışım. Peki. 33. sayfada acıyı yaşıyorsunuz. İçimizde taşıdığımız acı başkalarının mutluluğundan daha kıymetliydi. Özgür telik dedim de söyledim. Annesini ve yitirdiği sevgilisini ararken kendi içini değerlendiriyor. Ayrılığın idrak edilmesinin yaşattığı bilgece duyulan acı, gideni, uçanı durdurmak mümkün değildi, biliyordum demiş. Şaşkın göl ve ben sarı bülbüllerin arkasından baka kaldık. Göllerin, biz kuşların dünyasında yeri apayrıdır. Göller, Akan nehirlere benzemez, içimizdeki keder gibi yerlerinde dururlar. Kendilerini bize ait hissetmeden akıp giden nehirler, denizlere kavuşma derdiyle yanıp tutuşurlarken, hiçbir yere gitmeden yerinde durup bekleyen duygun sularıyla, derinliklerinde saklı dünyalarıyla, dalgalarıyla, bir yerlere tırmanan kumlarıyla kendimizi içinde seyra daldığımız aynamızdır göller. Yani ben e, çok okumuyorum. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. E, edebiyatçılarla bu konuda yarışamam ama böyle güzel, böyle içli göl tanımı görmedim. Çok etkilendim. Bu da bence tek başına apayrı bir e, anlam yüklü edebi eser. Tek başına bir eser. Bu konuda da eminim ki daha yeni şeyler yazacaksınız. Ben onu hissettim. O yüzden dinleyicilerle paylaşmak istedim. Acıyı çok işlemişsiniz, acının yeniden yeniden hissedilmesine el atmışsınız. İç sesim bazen yükseliyor, dışarıya akmak istiyor. Akamayınca göğüs kafesimi ören kemiklerimin her biri bir yerlere dağılacakmış gibi sarsılıyordu diye bir cümle var. Yine acının dile getirilmesi çabası içinde başımı göre kaldırarak öttüm, öttüm. Sayısız kez gagamı açıp kapattım. İçimdeki acıya layık besleyip bir türlü tutturamadım. Acımın büyüklüğünü anlatacak ezgiye ulaşmada kifayetsiz kaldığımı fark edince gözlerimden yaşlar boşaldı. Ve acı ve mutluluk karmaşası acının mutluluğu gölgelemesine geliyor sıra. Bu keyifli anım da uzun sürmedi. Çünkü mutlu anlarımda bile hayal dünyamda kanatlanarak güne uçardım. Küskünlük de var eserimizde sayfa 80'e baktığımızda sürüsüyle küs olsa da bir kuşun gitmişiyle olan bağını bir anda kesip atması mümkün olmuyordu demiş kahraman. Eski de var tüylerin ve derimin altında hareket eden huzursuzlukla durmaksızın dar, geniş, ışıklı, karanlık, yağmurlu sokaklara doğru uçma isteğim repreşiyor, yalnızlığın büsbütün artıyor ve kara taşlarla ürünlü şehirde çığlığım kendine ad buluyordu aynı sayfada ve yalnızlığa sıra gelmiş. Yabancı bir kuşun pençesinde kendisine kalan tek şey de yalnızlıktır. Gittiği yer yamadır. Ay pardon, özür dilerim. Gittiği yere de Ta uzaktan farkına varılan, üzerine teyellenmiş kumaşla hiçbir zaman aynı dokuda olamayacak bir yama. Gördüğü sokaklara, caddelere, evlere, insanlara hatta kendi türünde olan kuşlara bile aşina değildir gözleri. Bir tek kendi acısıyla tanıştır. Doğup büyüdüğü yerden uzaklaşmış bir kuş ne yabancısı olduğu hayatla ne de ardında bıraktığı yuvasıyla güçlü bağlar kurabilir. Çoğu zaman hiçbir yere ait değildir. Biliyordum ki bir kuş yüreğine kendini bir yerlere yabancı hissetme duygusu düşmüşse bir daha iflah olmaz. Cümlenizi bozdum. Özür dilerim. Estağfurullah. Burada, burada söze sizin girmenizi istiyorum. Bir, bir cümle var. Onu siz dile getirmek ister misiniz? Benim özellikle... E Ölülerin sessizliğiyle ilgili söylediğim evet. kısmı söylüyorsunuz değil evet, mi? Evet, ile evet, başlayan kısım. Merse ölüler uykularımızı bölerek düşlerimize girerken hep susarlar. Hiçbir soruya cevap vermezlermiş. Mer gittikleri alem gibi sağır ve dilsiz olurlarmış. Ötüşü dinledikçe annemin öldüğüne inanamadım. Kendi pençemle toprağa gömmemiş olsaydım ötüşün sahibinin o olduğuna inanacaktım. Sevdiklerimiz bizi terk edip gittikten sonra arkalarında çoğu zaman gecelerimizi bölen, bizi uykumuzdan uyandıran, sesleriyle etrafımızda dolaşabiliyor. Gitmediklerini bize hatırlatabiliyorlar. Safi, sukut. Yani orada sadece bir sessizlik var. Yani ben orada da size dediğim gibi genelde hissettiklerimi yazdım. Ee, bir ölüm sonrasında bir sessizlik dışında hiçbir şey kalmıyor. Bir de e, tabi rüyalardan da bir türlü kurtulamıyoruz. Onlar eğer ne kadar hayatımızda göremiyorsak da e, rüyalarımıza girdikleri oluyor. Ama her neden de orada da e, şey oldu. Sürekli bir sessizlik gördüm. Ben tarihi rüyamda gördüğüm zaman benimle konuştuğunu hiçbir zaman görmedim. Sürekli sessizdi. Suskunca sadece dinliyordu. Ben aslında oradan biraz da e, yola çıkarak bu paragrafı yazmıştım Aylin Hanım diyebilirim. Çok, çok iyi hissettirmişsiniz. Benim de evet. mesela hiç bunu daha önce sizinle konuşmadığım halde konuşmadığım halde aklıma evet. gelenler bu olasılıklardı. Evet. Ve aslında e, eserinizde korkunun insan psikolojisinde, insan davranışlarındaki ne kadar e, etkili olduğuna ilişkin bir saptamanız var. Ona dikkat çekiyorsunuz doğrulanmış şeylere inanmaktan ziyade gerçekleştiğinden şüphe ettiğimiz şeylere inanma ihtiyacının temelinde uyuyan diye yani uyuyan bir etmen diye tanımlanmışınız korkuyu çok değerli bir hayat bilgisi ve sıra aşk ve özgürlüğe gelmiş kanatlarını havalandıran manaydı o. Ve şimdi mana yok olurken kanatların uçma kabiliyetini kaybetmişti. Manası çekilmiş uzun Ağacın kurumuş dağlarından başka bir şey değildi. Hayata karşı çektiğim kılıç içimde çürümüştü. Nasıl bir cümledir bu? Hayata karşı çektiğim kılıç içimde çürümüştü. Çürümüş bir kılıçla savaş meydanlarına nasıl çıkılır ki? Sayfa 26 defalarca okudum. Ne demiştir, ne demek istemiştir? Bir şey söylemek ister misiniz? Aynur Hanım burada da ben aslında mevzuyu şeye getirebilirim acı sonrasında insandan sürekli şey beklenir geride kalanlardan çok güçlü olmak beklenir Evet kuşkusuz herkes güçlü olmak ister ama bazen o kadar kendimizi şey hissederiz ki güçsüz hissederiz ki ben sürekli kendi güç güçlü hissetmedim Yani bunu söylersem çok doğruları söylememiş olurum ee, dediğim gibi burada da burada kuşağı Yüklediğim anlamda da belli oluyor. Manası çekilmiş uzun Ağacın kurumuş dallarından başka bir şey değildi. Yani insana o manayı veren aslında aşktır. Veya o kollarına veren, bedenine, vücuduna, her tarafına o enerjiyi veren aşkın, sevginin kendisidir. Sevgi, aşk veya sevdiklerimiz hayatımızdan eksildiği zaman... Biz tamamiyle manası çekilmiş bir uzva dönüyoruz. Ben kendimi çoğu zaman öyle, o şekilde manası çekilmiş bir e, et parçasına döndüğümü e, gördüm. Yani bunu, bu duyguyu çok çok e, fazlasıyla yaşadım. Hayata karşı çektiğim kılıç içimde çürümüş. Yani o kılıç her zaman parlamıyor. O kılıçla her zaman meydanlara çıkamıyorsun. E, çürüdüğünü hissediyorsun içinde. Bu da aslında güçsüzlük belirtileridir. Bir insanın ben zaman zaman güçsüzlükler yaşadım demesi de gayet insanidir. Sürekli kendimi iyi hissettim ve sürekli bir mücadele içinde oldum demek bana biraz müda, mü, mübalalı gibi gelir. Yapanlar varsa da onları da takdir etmek gerekir. Yani genel hayatımda hayatı bırakmama, devam ettirme, çocuklarım açısından da Tahir'in toplumdaki misyonu açısından da olsa Evet, sürekli ayakta durmaya çalıştım. Sürekli hayatımı devam ettirdim. Ee, i̇yi de iyi bir e, şekilde devam ettirdiğime de inanıyorum ama e, bu gözle görülen kısmıydı. Görünmeyen kısımları da dediğim gibi o içimde bahsettiğim kılıcımın kırıldığını da hissediyordum. Ben burada da bunu anlatmaya çalıştım. Peki, kanatları kırılmış kuş betimlemesi üzerine... evet. Aslan'da bir e, Blackbird'ü dinlesek olur mu acaba bu arada? Bence çok güzel olur. Güzel bir tercih. 95.0 Hukuk Güvenliği programındayız. Konuğumuz Sayın Türkan Elçi. Türkan Hanım ben kitabınızda bir bölüm var. O bölümü de sizin okumanızı çok arzuluyorum. Siz zaten seçmiştiniz o bölümü. İsterseniz bu bölümü sizin o paragrafı okumanızla başlayalım. Buyurun efendim. Aynur Hanım, sizin bahsettiğiniz paragraf şu şekilde başlıyor. Bir sabah uyandığımda göğüs boşluğumda uyuyan bencilliklerim, korkularım, rahat bir hayat seçme meylim, kıskançlıklarım, pişmanlıklarım, yani kanatlarımın özgürce uçmasını engelleyecek her ne varsa uyanıp kendi mağaramdan uçmaya başladılar. Onlar uçtukça ruhunun prangasından bir parça eksiliyordu. Elbette bunu gerçekleştirmek benim açımdan hiç kolay değildi. Günden güne gövdemin zayıfladığını görebiliyordum. Birkaç günlük yorgunluk sonrasında beni sevindiren ilk şey ötüşümün fısıltıdan gittikçe uzaklaştığını fark etmek oldu. Bir sabahın aydınlığında öttüm gak gak bu ötüş artık dış dünyaya çıkabileceğimin müjdesini veriyordu. Aynur Hanım e, sizin de bildiğiniz gibi sizinle daha önce de e, romanla ilgili konuştuk. E, benim bu romanımda e, bu romanım için tamamıyla bir değişimin dönüşümün romanı diye e, bir ad koyabiliriz. E, değişim dönüşümü de kişinin genelde kendi içsel yolculuklarıyla e, başarabileceğine inananlardanım. E, benim mavi karga kahramanım e, öncelikle bir mağarada içsel dönüşümünü gerçekleştiriyor orada ilk değişimin belirtilerini kendisinde görebiliyoruz çünkü orada kendisiyle sürekli bir konuşma halinde ve belli bir taşın üzerine ikinci bir şahıs gibi oturtarak bir takım ona karşı eleştirilerde bulunuyor yani kendinde bulabildiği bütün her eksiklik varsa Karşı taşa oturttuğu kargaya yükleyerek e, hatalarını geçmiş dönemde yaptığı hatalarını anlatmaya çalışıyor. Burada tabi her insan olunun kendi içinde muhakkak her insanda vardır kıskançlıklar, e, pişmanlıklar. E, yani bizim aslında özgürce, e, daha doğrusu bizim insan olmamızı engelleyecek her ne olumsuzluk varsa orada aslında karga da kendi olumsuzluklarıyla karşılaşıp e, günden güne ötüşünün farklaştığını hissediyor. Mağaraya girme döneminde aslında ötüşü bir fısıltıdan ibaret. Ama bu kendi kendine yapmış olduğu içsel yolculuk sonrası değişim gerçekleşiyor. Değişimden sonra bunun ilk belirtisi de sesinin gürleşmesinde kendini hissettirebiliyor. Burada aslında yine bizim bazı şeyleri toplumsal olarak değiştirme gibi bir niyetimiz varsa bu değişimi Öncelikle kendimizde başlatmamız gerektiği yönünde e, bir e, konuya da işaret ediyor diyebilirim paragrafı da bu amaçla yazmıştım ben. Ben de müsaade ederseniz burada tam hemen sizin bu anlatımlarınızdan evet. Platon'un mağara alegorisi e, geldi e, çok çok çarpıcı bir e, şey yani e, durum e, Platon bunu boşuna söylememiş. Evet Bahri Bey ben ma mağara alegorisini orada özellikle e, seçtim. Çünkü <gülüyor> mitolojilerde de mağara alegorisi çok geçer. Hatta hatta mistik efsanelerde de e, geçer. Bu doğuda da öyledir, batıda da öyledir. E, genelde bahsettiğimiz o değişim dönüşümün gerçekleşmesi için e, kişilerin e, bir mağaraya seçilme dönemleri olur. Özellikle bu kırk sayısıyla da belirtilir. Mağaraya çekildikten sonra yalnız başlarına gerçekleştirdikleri münzevi hayat sonrasında kendilerinde bir değişim, dönüşüm gerçekleştikten sonra istedikleri, hayal ettikleri dünyayı gerçekleştirme adına mağaradan çıktıktan sonra toplumla bir araya gelip ideallerini o andan sonra başlatmaya çalışırlar yani aslında benim o mağara alegorisi de oradan kaynaklandı bir de onu ayrıca bir farklı bir anlam yükledim onu da bir balinanın karnına benzettim Balina'nın karnı da diğer e, mitolojik e, efsanelerde, farklı romanlarda e, yine o haliyle geçer. Değişimin, e, dönüşümün olduğu yerdir. Çünkü balina'nın karnı aynı zamanda mideye de benzetilir ve midede de enerji vardır. M midede yediklerimiz orada değişip bize hayat verir. Benim yola çıktığım e, metaforlar tamamıyla o yönlüydü diyebilirim Bahri Bey. Çok teşekkür ederim açıklamanız için. Ben teşekkür ederim programımızın süresi yetmiyor. Daha e, kitabın e, öyküsünün geçtiği mezbeleye gelemedik, kahramanları tanıtamadık. Bence bir program daha yapalım. Çünkü mezbele e, üzerinde çok konuşmamız gereken bir yer. Tehlikelilerin yönettiği, uydurdukları yalan dünyada kendi, sadece kendileri için yaşayan egemenlerin yönettiği bir yer. Zulmün muhkem tahtlar kurduğu bir yer öyle sanılmamışsınız. Hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir yer, ezilmenin, ezilmenin sömürünün olduğu bir yer ve marşı var. Şimdi marşı okumayayım, bir başka programda okumak isterim. E ama bir de e, mezbenin kahramanlarının e, özgürlükle ilgili e, verdikleri mücadele ve e, bu mücadele yolunu e, çizerken e, seçimleri var, felsefi açıklamaları var ama zaman kalmadı. Ben onları aslında tek tek ele almıştım. Kargabaş yönetiyor. Bu oranın mutlak otoritesi. Dişi kargabaş eşi kafayı güzelliğine güzel kalmaya takmış. Ötüş terbiye konseyi var. Ötmeye başlayan kargaları eğitiyor. Herkesin ötüşlerinin birbirine benzemesi için çalışıyor. Karga gibi ol, karga gibi öç sloganıyla. E, kargalar havada sadece iki kez katlamalılarmış Çilik telekler var sınır boyunca nöbet tutup ufka doğru kanat çırpanları yakalayıp ölümle cezalandıran şanslılarsa afaroz edip e, bırakan suçlu karga mahkemeleri var e, leş yeme teşvik konseyi var zehirli bir ceviz ağacı var ağacın gölgesinde tüneyen tüm kuşlar kısa sürede birbirlerine benziyor Hiçbir kuş kendi ötüşünü diğerinden ayırt edemiyordu demişsiniz. Tek bir ağaç vardı. Tek bir ötüş vardı. Bütün kuşlar kocaman bir kuşun uzuvlarıydı sanki. Onların nazarında tek başına bir kuşun hiçbir anlamı yoktu. Canavarlaşan bir kuşun mütemmim cüzüydü herkes. Ceviz ağacının altındaki topraklar kutsal bir bütündü. Tanımlama böyle. Şeşe kardeşler var saldırı ve savunma grubu gün ışığından haz etmiyorlar sabaha karşı yuvalara baskın yapıp infaz ediyorlar muhalif olanları isyan edenleri ya da biat etmeyenleri. Çünkü biat kültürü var geniş zamanlarda başka programlarda konuşalım huzur konseyi var mahkeme başkanı Gakkuk var. E, yargılamadan örnekler vermişsiniz örneğin ben beyaz bir güvercin sanık leş yemenin kötülüğünü bütün kuşların kardeş olduğunu öterek duyurduğu için yargılanıyor. E, Tabi e, zaman yetmiyor ama aslında şeffaf karakteri var ona gelmek istiyordum. E, kim bu şeffaf? Onu sormak istiyorum size. Uçuşuna, e, gücüne, uçuşuna, kanatlarına güveniyordu. Kendisine olan güveni çevresindekilere rahatsız edecek türden değildi. Güçlü iradeli duruşu ölçülüydü. Alçak ve nezaket sınırlarında durmayı becerebiliyordu. Kaburgasının altında inşa ettiği kendisine ait dünyada başkalarına da yay verecek şehirler kurmuştu. Ben o şehirlerden birinde yaşıyordum diyor Özgür Telek. Cümle kuşun fazileti ve onuru onun tüylerinin yumuşaklığına sinmişti adeta şöyle diyor Şeffaf. Çektiğimiz acıyı senin acınla yarıştırdığımızı sanma ama artık sadece kendimiz için yaşayamayacağımızı anlayacak olgunluğa eriştik. Arkadaşlar yaralarımız iyileşecek. Bugünleri geride bırakacağız. Hep beraber tek yürek olup baharı karşılayacağız. Mezberedeki sessizliği bozup sesimizle şenlendireceğiz. Hepimizin en doğal hakkı olan uçma ve ötebilme hakkı için Mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek isterim. Ayrıca sizlere yapılan eziyeti tüm kuşlara yapılmış kabul ediyoruz. Bize acı çektirenler olanı biteni unutturmaya çalışacaklar. Biz çektiğimiz acıları unuturken onlar oturdukları yerleri sağlamlaştırabilmek için yepyeni tezgahlar kuracaklar. Bu tezgahları yıkmak için özgürce uçan gagalarımızla kanatlarımızla bir araya gelmezsek Arda arkası gelmeyecek yeni mağduriyetler yaşayacağız. Karlı günlerden sonra bahar mutlaka gelecek. Ve biz göğün sonsuzluğunda çizilen hudutları aşarak, başka kuşlara ulaşarak hep beraber özgürce uçacağız. Tüylerimize sinen kokulardan, kanatlarımızın altındaki sızılardan kurtulmanın tek yolu durmadan, dinlenmeden uçmaya çalışmaktır. Bizler uçtukça ve kanatlarımıza güvendikçe tüylerimiz bahar kokacak. Geçmişin kabusundan kurtulacağız. Her şeye rağmen gülüm birinde güçlensek de bize kötülük edenlere, bize yapılanın aynısını yapmayacağız. Bize bunları reva görenlere tek yürek olarak kötülükten medet olmadan ne istediğimizi bilerek inançla karşılık vereceğiz. Kendi gagalarımızla yazacağız yasaları ve tarihimizi diyor. Mezbereler yeryüzünden sınacak, gökyüzü tüm kuşların olacak. Zaman yetmiyor. Kitabı okumayayım. Dinleyicilerimizin bu kitabı <gülüyor> evet, okuması lazım. Evet, süremiz hakikaten doldu. O doldu. zaman e, Türkan Hanım'la yeni da... bir programda hem bunu konuşalım hem de avukatlığa mütedair e, şeyler konuşalım. Ee, e, e, Türkan Hanım'a teşekkür edelim Maymun Hanım şimdi. Teşekkür edelim ama e, son sözü de yine kitaptan alalım müsaadenizle evet. Mavi sonsuzluğun içinde göğsümüzü delen özgür çığlıklarımız, bahtiyarlığımız meyve bahçelerindeki sofralarımız, durmadan akan suyunda yıkandığımız derelerimiz böyle tanımlamış sayfa 23 ve 24'te hayalinde yaşamak istediği dünyayı özgür telek ben de diyorum ki nokta nokta nokta devam ederek bu tanımlamanın ardından hiç ama hiç eksik olmasın. Eskimesin, hep baki, hep şimdi, hep bizlerle, barışseverlerle kalsın. Çok teşekkür ederim Sayın Türkmen Elçi. Aklınıza, kaleminize sağlık diyorum. Ben çok teşekkürler de teşekkür. Avukat Türkmen Hanım. <gülüyor> ben teşekkür ederim. İkinize de zaman ayırdınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sizin de dediğiniz gibi program yeterli gelmedi. Ee, bir sonraki programda kalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.